Okey. Çok güzel. Ne konuşuyorduk bu hafta abi? Bilmem ne konuşuyorsunuz bu hafta? Hacı, bu hafta biraz gömeceğiz, biraz seveceğiz. Değil mi? Genel olarak kim göreceğiz, kim seveceğiz? Türk indirak grupları, Türk rock grupları. Üçüncü yeniler falan. Tabii üçüncü canım. Üçüncü yenilerin yeniciler... ağzına vuracağız. Abi onları zaten. Yüzüyorlar beni ya. Çok iyi olabilirlerken cidden adamların şeylerine falan hiçbir şey demiyorum tam müzisyenliklerine hani en azından çalışmalarına falan hiçbir şey demiyorum. Ama yani bu kadar da vizyonsuz yapılmaz ki abi. Tabii canım, yani ne vizyonsuz mesela vizyonsuz. Abi vizyonsuzluk ne biliyor musun? Yani salaşlık bazen Peki. çok samimi olabilir ama bu salaşlığı kendi müziğine aktarmak bence bir tık samimiyetsizlik de aynı zamanda. Yani şey gibi düşün. Ee, şu an mesela bir akustik furyası var ya hmm. bunlar indirakla başladı. Evet, yani. Hani millet yani e endüstrinin Şeye kayması birlikte, casual kullanıcıya kayması birlikte müzik konusunda açıkçası. Yani Goti'nin biliyorsun bir parçası var. Bu you never tell me. okay. O Mesela o parça adam evinde kaydedilmiş. O hala, yani da yayınladığı hali evinde kaydedilmiş. Çok güzel bir şey, bu çok güzel bir şey. Ama bunu iyi kullananlardan biri o. Ki yani, o da kötü bir şarkı bu, bu arada. Bununla birlikte... Bir şarkı olarak kötü yani, olarak yani şöyle... Bu, var. Bunu... Adam bir şekilde koymuş ve Aynı ciddi güzel. olmuş yani. Aa bak Melis geldi. Hoş geldin Melis. Ne haber Boncuk? Ee, şöyle abi... Yani bu piyasada hani bu akustik çevrenin bu kadar yükselmesi birazcık da şeyi de izleyici çevresinde. Ee, sound konusunda artık insanlar hiçbir şey, yeni bir şey denemiyor. Sadece veriyorlar ya böyle abi ben onun üstüne böyle falan diye konuştuğum zaman müzik olmuş oluyor onlar evet, için biraz öyle <gülüyor> biraz öyle ama biraz daha yani aslında şey değil mi bu e, müzik yapmanın hani biraz daha demokratiz olması biraz daha işte evindeki adam kaydedi olması falan filan Hı -hı. Hı -hı. ya yani daha çok adam müzik yapıyor daha çok şey deneniyor. evet daha da çok şey kötü oluyor tabii Aa, abi, işte yani bak. Evet. ama zaten sıkıntı orada Kalitesi müzik çoğalıyor yani şöyle ama kalitesi de, de çoğalıyor aslında hayır ama şöyle bir şey var insanlar kalitesiz müzik beğeniyor zaten. Abi yani, her zaman öyleydi ama. E, her her zaman zaman yani evet. sen bunu daha çok şey yaptın şu an yani. Böyle yaparak daha çok insana ulaştırdın şu an kalitesiz müziği. Ya bak şöyle söyleyebilirim, büyük alıp da indirakla başladı. Şu an geldiği noktayı görüyorsun mu fırtınatla? Müthiş. Perfect Müthiş, değil, mi? değil mi? Müthiş abi. Ben, ben sana onla ne bileyim X grubunu karşılaştırıyorum şu an. Adamlar hani e, ellerinde yapabilecekleri elektronik müzik olarak her şeyi kullanıyor. Ve aynı zamanda o dediğin o saf, o hani e, gerilla kayıt olayını da kullanıyorlar. Hı. Anladın mı? O ya. Vizyonla da şey. Ha, i̇şte ondan bahsediyorum. Şöyle küçük bir şey var. Mesela bu Türk indirak grupları, bu büyük avukada Hani normal Türkçe'ye, yani, daha doğrusu müziğe Türkçe söz yazmak zordur ya genel olarak. Bu zor bir şey. Müdür acaba? Zor. Öyle, biraz şey. öyle. Okey. kabul ettim. Adamlar bunu çok iyi yapıyor tamam mı? Nasıl yapıyorlar benim aklım almıyor. Şiir okuyorlar abi deli gibi. Abi, hmm. Biz de okuyoruz ama yapamıyoruz yani, anladın mı? Adamlar bunu çok iyi beceriyor. Diğer üçüncü yeni hmm. diye anılan diğer taraf işte Kadıköy'de misin? Çay yaptım, yatağım soğuk, işte hadi gel beraber şeyler. Okey. Çay hmm. yaptım birincide çok orijinal bir arada ama. Ama <gülüyor> ilkinde evet orijinal. Beşinciden sonra sıkıyor. Kim? Selamlar kapıdan mı bu Excellent geldi. Hoş, Hoş geldin Excellent. Şey. İyi ikizden haber demiş Melis. Biz iyiyiz. Sen iyi misin Emre? Ben iyiyim acım. Seniy misin zaten? Vay iyiyim ya. Bugün yanımızda Kardıç Osman var. Ben de böyle promant ediyorum ya Artık incir abi çocuklar peşinde. Falanlı. Jingle de koysak ya. Üf. Jingle koyuyorum abi şey. Sant kodu koyarken. Başardı. Jingle mi açayım mı sana? Açmak gerek yok bata. Hafta yeni jingle mi ver ben sana ya? Vereyim mi? Var mıydı? Var. Tamam olur. Böyle gaz bir şey. Allah da farklı bir şey, şey yapalım çünkü müzisyeniz değil mi? Yapıştırıyor. Yani, ya. <gülüyor> nedir ki? ya? Nedir şey. yani? Nedir? Otuz saniye bir şey yapacaksın. Excellent. Doğuş bulun demiş. Yeni başladılar Evet yeni başladık. Ee, şimdi bir yandan da buradan şey girmek istiyorum. Üçüncü yeniler konuşurken, abi Türkiye'de sevilen bir yabancı grup şeyi vardır ya. Yani sadece Türkiye'de seviliyor. Yani. Hmm. İlk İpnobajı. örnek Anethema. belki. Evet. Kim? Hipnojaja. İlk hamuzun reynegenini kavurladılar falan. Yani. Ha ha, He mu? onu o. Onu da açarız Cezana... böyle Bir lise dönemi komple öyle geçti. Evet yani. evet doğru. Tamam doğru. o zaman ilk onu atacağız. İkinci de şey okay. atacağız abi. Anetema atacağız. Tamam. Ama o, bak o grubun şöyle bir şeyi var. Aynı da bu yeni dinleniyor. O grubun sadece tek şarkısını dinliyor. Aslında. Ya tabi evet şey işte Hayali Sevgili Miran. Evet evet. Yani, yani, bir sınıfta komple o dinleniyor değil mi? o şey makam bir gün. Kürdi makam zaten yani Hayali Sevgili. O yüzden her türlü okay. dinlersin. Ya okey onu bilmiyorum. Ee, şöyle. Ardından mesela şeyler var, böyle. bazı metal grupları var abi, şeyler falan böyle, nasıl söyleyeyim, daha Arap ülkelerinden, daha böyle güneyden falan ülkelerden, abi bir benziyorlar, <gülüyor> aklın hayalini duruyor ya, ya. hiç dinlemedin, sen şaşıracaksın yani, Se şey, chat de kendinden geçecek, Çat, kendinden o geçecek. zaman ilk senin dediğini açacağız. Okey. Neydi abi? <gülüyor> El açma oğlum, yazayım mı? bir. Çıkacak mı acaba burada? çıktı işte. doğru yazdın değil mi doğru yazdım çıktı yani çıktı hirkan zirengen değil mi aynen o zaman ama bunun orijinal mesela müthiş ya yok değil orijinal dinlemeyeceğiz kesinlikle orijinal dinliyoruz bu gömeli bizi yavaştan abi al Beni müziğimiz gelsin aldım tamam o zaman ne diyorsun sen şarkıyı dinlediyseniz arada bizim konuşmalarımız geldi <gülüyor> sürekli hiç kötü bir şey demedik ha çok rezil olmadık yani ne edeceğiz zaten kötü bir şey falan. Bu geri zekalıları da kalmıyor. Aramızda pis koy Makine kantini. Oooo yapma. Makine kantini ne var? Makine kantini ben bilmiyorum abi. Bilen bilir kardeşim. Ben de full erkeklerde dolu bir bölümde okuyorum. O yüzden bizde şey değil. Yok Ama işte. Ama makinenin olmak farklı bir şey. Şey, O demirin etkisi değil mi o? Aynen. Türkçe bekler var şu ara e tamam, zaten sırtmamış olması lazım. Yani, bilen bilir. <gülüyor> Saat 19.23 de burada. E, geçen yayınımız devam ediyor buradan. Abi biz de, biz de promot edin de bari <gülüyor> gelsin millet. Kanka sağda solda paylaşsın işte. Aynen. paylaşana şunu veriyorum bunu. <gülüyor> Neyse, azıcık şuraya da açalım da kendimizi. Böyle daha da çok gelsin mi sesimiz? Daha da güzel gelsin. Gürül gürül. Gürül gürül gelsin. az da bas Sesimiz şöyle mi gürül gürül gelsin böyle gürül gürül gelsin ha çok güzel şimdi e, duydunuz yani değil mi? <gülüyor> falan böyle hani ağıt yakarsın bu parçayla tabii alıp o, o ergen gitarlar olmasa yakılır yani o ergen gitarlar zaten Türk Rock şarkılarının şeyi yani vazgeçilmez vazgeçilmez ya o böyle duy duy duy duy evet ama kötü. Ama kötü, kesinlikle kötü. agresiflikten de uzak yani böyle. Aynen yani. Evet, sert de değil yani. Böyle. Bir yandan böyle sert olmak istiyor ama, ama hani yani sertliği böyle an, şeyde malin bırakıyor, malin. bırakıyor anladın mı? Eskilerle bırakıyor böyle. Şimdi şeyde hani yabancı piyasada şey o çok gidiyor. Gent diye bir müzik var. Gent müziği artık hani hiçbir şey üretemiyorum abi. Sadece tartımları böyle bir tane demizasyon atıyorsun mesela. Gent neydi? Ee, Generator diye bir tane site var. Baya. Baya baya. O ağır mı? Sitesi falan artık. Yani baya siteye atıyorsun baya basıyorsun abi. He oluyor. Rastgele bir müzik yapıyor sana. Ne o. güzel. İşte bunu, bunu yapabilen programları varken adamlar işte jant müzik yaptığını falan zannedeceğim. E okey abi ben böyle haydım çıkarttım. E çıkartıyorlar zaten. Sesi de sana veririm. E, ben... Ben... Tabii, şey tabii. E, ben de geçen şeyde hatırlıyor musun? Kendi yayında falan bir tane açmıştım. Sen de yayındaydın. Bir tane program göstermiştim Hı, hani. Yani, böyle Kendi böyle kompozisyonunu yapma. Öyle bir sürü parça yapmıştım ben böyle arka arkaya E yapalım mı abi? E, yapalım öyle bir ama işte Chat e, şey, alır mısınız? <gülüyor> Koysak Spotify'a, tamam mısın? O zaman şimdi sırada ne gelsin? turizas mı gelsin, Anetama mı gelsin? Ondan sonraki çok fena çünkü abi turizas gelsin ya yani. O tam çünkü şey böyle Turizaz'ı ben bilmiyorum turizas gelsin Tamam sen bir şaşırtalım seni tam o zaman Oğlum oynak yani O zaman sıradaki parçamız turizas bilen bilir Bilen bilir <gülüyor> Bilen bilir Melis ben Turcisi'nin sadece bu şarkısını biliyorum ha, Başka hiçbir Başka şarkısı, şarkısı, şarkısı yok zaten abi. Yok mu? <gülüyor> yani var da... Yani çok sert olmaya çalışmışken olamamış bir hı -hı. şey halde. Ama bir de Belçikalı. Hı hı. Soğuklar falan böyle. Evet. Garip. O zaman... Biz gidiyoruz yavaştan sesimizi... O zaman sen de... Ses. Sesimizi yavaştan böyle gidiyoruz... Evet. Geri geldik. Nasıldı chat? Hemen chat'e soruyorum. Nasıldı? Aşağıya <gülüyor> <gülüyor> Lütfen yorumlarınızı Şu buyurun. Şurada yan tarafa yazarsanız. Burada kaç kişi olmuşuz? Hemen bakalım bir yandan. Bir bakayım onunla telefonla. Telefondan anlık böyle modluk şeylerinden. <gülüyor> Tövmüş, sikilerim kullanarak. E güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! İçim karardı be. <gülüyor> vallahi bu nedir ya? Ha. Ya bıraksa ama... konuyu değiştirsek <gülüyor> ya yani, ne yapacağız? Neften? Ya iki parça daha çalalım konu değişsin sonra tamam, değil mi? Tamam. Sonra kim ne dinliyoruz son zamanlarda? İkişer tane diye dinliyoruz. Ben, ben ezel dinliyorum. dinliyorum. Olduğunu ezel çalarız. Ne olacak yani? Ben, Neymiş? Ben doğum müziği dinliyorum. Doğum müziği. Ne, ne? kadar doğum? Sana attığım şeyi dinledi mi? Fora for Bandit. benden. Aa. O onu baya dinliyorum da o o şey yani çok yeni doğu ben. Aa. Utri ve işte. Her şey. O tarzında. Baya. Aynen. Böyle, böyle... dinleyeyim müzikle kendimi şey yaptım. Buldum kendimi. Allah'ın yardımı geldi. Üniversitede laboratuar şeyine gidip kütüphaneye gidip böyle eski plakları karıştırdık. Aynen, aynen o. o benim işte. Bir de işte şey, ne onun adı? Folk işte. Ee, şey şeyimiz kültür ne? Ne, ne derler? Folk müzikse işte. folk müzik. Folk müzik aynen. Ama böyle Moğolistan'a gidiyorum böyle Moğolistan. Moğol. şey, Troll ha. Molistan. Şöyle o ay. Trot singing. Oradan bir <gülüyor> başlıyorum. Böyle Hindistan'a kadar. Onlar güzel ya. Yani. Sen çok şey... yiyorsun abi parça hakkında şu an. Abi dediğim gibi yani manga, <gülüyor> <gülüyor> da zaten vardı bu yani. Bu, bu zaten var. Belçika'da bir daha yapmış olmaları tabii güzel yani. Bizim bu arada Belçika'ya verdiğimiz bir hediye olsun. Yani bak çok güzel yere değindin manga bu. Birebir manga. Manga da bu arada Linkin Park. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela. Öyle bir şey de var. Ama çok haklısın. İki, iki parça da kürdi. Yani zaten sadece kürdi söyleyebiliyor şey. Manga'nın vokalisti. kaliste. Hmm. Neydi adamın adı? Hiç hatırlıyorum. 2003. Ne boks artık yani hani... Çok kapalı artık, hiç şeylerinden çıkamayan insanlar anladın mı? Yani ben bu yüzden zaten şey yapıyorum hani o yönden vuruyorum indileri de. Adamlar hani o kadar çok böyle sıkısladılar ki kendilerini o kadar genişken aslında. indiler sonuç olarak anladın mı yani? şey yapabilirler. Sadece elini akustik gitarı alıp... Yapmak birazcık bence saygısızlık indi kavram içerisine. Bütün şeyler, Türk in de gruplar, Baluçuncu inler falan. Abi hepsi aynı. Yüzükken konuşsuz sonraki bir bisiklet. İşte ne bileyim, Başka bir in grup söyle bana. Şu hiç o kadar aklıma gelmiyor. Yok öyle kararlı şey. Of. Aslında hiçbir şey değil. Selam. Burdan hediye etti ya. Ev bilsin diyorsa. Yok bir şey görmeyeceğim o yüzden. Yani mesela bu iki grubu örnek alı. İkisi de birbirinin aynısı değil mi? Böyle bana öyle. Yani hep müzikler biraz farklı tamam ama yani ikisi böyle şey söylüyor. Yani Aynen. aslında yani. 20 yaşında hayatın sinirsindeymiş evet. ve çok üzgün bir adam şeyi yapıyor anladın mı? Ben bir canlı kapa tiyatrosu yapacağım. bence. bu beni çok üzüyor. Ha, haklısın. Yani. Yani. Mesela şey de öyle. Hmm. Yeni şey yapamıyorlar böyle. Kreatif bir şey üretemiyorlar adamlar anlayın mı? Ne denemek de istemiyorlar ben. Ben de tamam evet. çünkü tuttu zaten ve onu kullanıyor adam zaten. Yani arz da o bence onlardan. Anladın e tabi, Ama sıkılana kadar ağabey işte insanlar. Hı hı. Ya uzun sürebilir bak. Nasıl söyleyeyim? Yani... E, ...Türk ezgilerini... ...kullanan bir sürü rock grubu var tamam mı? Türk rock grubu. Okay. Hepsi aslında böyle. Okey. İşte dumanından tut, mangasına mangasından tut. Pentagramına hepsi kadar. kadar hepsi aynı. E abi yani bunlar tuttu. Bunlar yıllar boyu bir sürü jenerasyona hitap etti. Evet. Ya şimdi birkaç tane hitap etmeye bıraktı var konuda. <gülüyor> yani... ...buna da hitap edecek. Ama aynı şekilde davetçiler. Aynı kesime davetçi? Giderek de azalacak bu kesimler. Ben ondan üzülüyorum. Yoksa müzisyenlikleri iyi bu adamların. Educated iyi iyi de ol çalıyor adam biliyor musunuz? O da mı çalıyor da? Ben dinlemedim bu arada. Şey de dinlemedim hiç grubu da dinlemedim ya. Yani. Yöküş. Yok öyle. Ya şey. ama şöyle bir şey var. Yani eski Türk şarkılara bak tamam. Mesela i̇şte Morvetesi. Onda hiç mi yok abi şey? Türk ezgisi. Var. Bu var, hayatı var. Morvetesi. Red ve Mor ben o, çok ayırırım ya Türkiye'de. Ama olmak Türkiye zorunda da aslında biraz daha. Evet, ama yani. kültürle yetiştim çünkü. Evet tamam, evet, evet. Ama yani bak Mor o kadar güzel yapıyor ki. Yani. Mor Vitesi'nin şarkıları çok güzel ama Mor çok severim. Yani ben işte Red ile Mor ben çok ayırırım yani Türkiye rock piyasasında. Yani. Çünkü çok başka yerlerden geldiler, çok başka kafalarla yaptılar evet. müziklerini. Bir oraya bak, bir de sonra gel. İşte ne bileyim yüzdeyken konuşuruz da bak. Hmm. Yani yüzde... Neyse <gülüyor> ürettirmeyin bana yani burada. O bir zaman... de bu çok özür dilerim lafı geçti. Herkes şeye dönüyor ha. Büyük evlokoda dönüyor. Fark ettin evet. mi? Herkes elektroniğe döndü Adamlar ilk şehir albüm yaptı. E, yolu i̇şte açtılar. Ya, bak işte yol açan insan olmak var. Anladın mı independent'ı? Aynen. Bırakın. Ben o yüzden çok şeyim yani arkalarından da herkes. Garip sözlü çok iyi bir şey yarattı. Punk stili yaptı. Sonra da onun da elektronik albüm yaptı. Tamam. Dizzyken işte. konuşur da aynısını yaptı ama. E şimdi bak farka bak tamam. yani. Mind Control'de yani. kont bir tane grup çıktı biliyor musunuz? Hmm, şey, e, Kurban'ın dalıcısı, Burak Gürpınar'ın yeni grubu. Aha, yani yani biz, bizim show'da falan da çaldılar hatta şarkısının bir bölümde. Aa, Aa sen Kurban'ın eski dalıcısı davulcususun evet, evet. abi. Nasıl oldun falan. Doğru, tamam oturdu falan. Oradan bir eleman. Mesela onların ben yaptığım juk gayet iyi. Ela. Onu şurada çalmayalım çünkü çok <gülüyor> kötü basacak. <terapikası. gülüyor> Bugün görelim. Sadece kötü müzikçi mi? Chat sıkıntınız, sorunuz Çat bizim sorunuz Varsa ya. sorunuz sorunuz. <gülüyor> Oo, güzel slogan aslında. Abi bizim lisede felsefeci vardı bir tane. Aşırı sağcı tamam mı? Hı -hı. Felsefeci Hı -hı. ve inanılmaz deyinceydi. Yani, geliyordu yani. böyle ellerini bağlıyordu tamam mı? Şey, böyle belirme. Çocuklar varsa sorunuz sorunuz. <gülüyor> Oradan beri benim... Ke, ke, ke, e, ha, kendi kendine geliyordu bir adam yani Kimse tepki vermiyordu. <gülüyor> O adam dünyanın en mutlu insanı işte. Evet abi. Ya. Biz de böyle burada yayınla falan konuşuyoruz işte. işte. müzik falan. işte müzik durmuyor sürekli öyle chat ya. Bizim yaptığımız neymiş ki yani? Neymiş ki biz gidiyoruz o zaman. Arkadan i̇şte bu, da şey aç. Ne bu? Mayrat gelecek abi. Gelsin. Mayrat geliyor. Çıkar gelsin. Bunların kim olduğunu söylemiyoruz. Siz şimdi arka arkaya iki grup çalacağız. Arka arkaya çalmayacağız hatta. Çalacağız, biz geleceğiz, konuşacağız, sonra bir grup daha çalacağız. Sonra şimdi çalacağımız iki şarkı eee Çaldıktan sonra size soracağız hangi grup nereli, değil mi? Hı hı. Okay. O evet. zaman şimdi biz yavaştan gidelim. Geliyorsun mu? Geldik. Geldik mi? Geldik. Geldik. Geldik. Geldik, geldik geldik geldik ya. Çet ne haber? Nasıldı Çet? Çet var ya hiç hiç umunda değil biliyor musun? Ne Bir ne haber diyorsun? Yok. Yayınlardır var yani. Cyberbuli. <gülüyor> <gülüyor> Bize kina'yı yapmış Cyberbuli. Ayburcuğum iş iş güçü ya Vallahi İş güçten ziyade abi Hoş geldin, hoş geldin Biz de iyiyiz. Soniden beri ne kadar oldu? İki Olur. hafta oldu abi. Evet, Lancak da bir şey olmamış ya. Ya iki buçuk hafta da olabilir. Arkadaşlar kimse size kalite vaat falan diyece <gülüyor> <gülüyor> Kötü konuşuyor. Türk Yürüzü'nün çöksünüz. <gülüyor> i̇şte çok doğru. Iyi. Evet çok doğru <gülüyor> ya. Hakikaten çok iyi yorum ya. Çok çok doğru. Abi Kesin azıcık yere çok piki ediyorsun. Öyle mi? <gülüyor> Sesin <gülüyor> çok yüksek geliyor senin şey. Çok pardon. Ee, ben de geriye gideyim. Vallahi şarkı arasında ince ayar eddim anne. Ne tadın kaşın ne ayar edin ya. Bir buçuk bugün ay oldu şirketim. be danlik, danlik. Abi bir buçuk bir ay... ay olmadı yavrum. Bak Ocak 1 galiba. yaptık. Tamam. Aynen Ocak 1 yaptık. Şu bugün Şubat, Şubat 1 ay ay olmuş abi. Bugün Şubat. <gülüyor> çok özür dilerim abi. Dört hafta falan bugün olmuş. Yani çok çok özür dileriz. cidden. ay sınavlarım vardı. Bak benim finallerim vardı. Emre'nin finalleri vardı. Sonra ben Bursa'ya gittim. Emre Bursa'ya geldi. Bir, bir türlü buluşamadık böyle. Halledemedik. He. Bir zaten benim şey der değildi. Teçhizatlarım, hmm. ekipmanlarım yanında değildi. Benim daha da bütlerim var ha. Ne daha da bütleri var. Çocuk yarın öbür gün büte girecek. Hadi geldi burada, burada sizin odasında gitti, açtı. <gülüyor> kafayı yedik. Anne yani sanki biz çapayla saklanırız <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok Türkmüş arkadaş. Zaten onun için açtık. Biz, o, o, o. Bu, bizim gruplar bu kadar oryantal olmuyorlar <gülüyor> ama bunların oryantal arabeskifti daha derin gibi. Mesela abi nereli olduğunu söylersen <gülüyor> Hakikaten abi, bir de nereye olduğunu söyle. Helal olsun sağ. Aynen helal olsun. <gülüyor> Benim de finallerim <gülüyor> vardı ama ben burada sabah <gülüyor> şey akşam abi. sizi bekledim diyor. Mat veremediysen sizin yüzünüzden diyor. Abi, abi, şimdi ben de veremedim ben. Şu an ya. vicdan yaptım. Ya Exxon sen gider misin abi bana? <gülüyor> Exxon <Excellent gülüyor> bu her şeyi bilenlerden değil mi? E, geçen geçen da her şeyi bilendir. Abi, abi ya? şey Pro Pro progresif yayın yapıyoruz tamam mı? Hmm. Abi hadi lan. King de. Crimson açıyor, açıyor Emre. Hı. Abi şunu da dinleyin falan diyor Biz daha şeyi açmadan Hı. Eloy açmadan Hı. Hani Hı. Eloy açacaktık Eloy açmadan Eloy açsanıza yazdı böyle tamam mı İyice artık Hı. İyice öyleli Sonra ben şey açtım Avantgarde <gülüyor> müzik açtım Elektrokristik Hı. kompozisyon müzikleri açtım böyle İşte İlhan Mimarolu açtık Şey açtık İlham Mimar açtık e, Stockhaus'unu açtık Şey açtık Kim açtık Sadece 5 kişinin bildiği gruplardan açtık Evet evet sadece böyle 10 kişinin konserini dinlediği gruplardan açtık böyle Elemanlardan açtık Abi adam onu Bülent Haral'e benziyor dedi yani Bülent Haral Türkiye'nin yani adamdan... ilk iletiyon kompozisyoncularından falan biri <gülüyor> Abi senle tanışabilir miyiz biz? Abi, abi adını verdim Google'a aramasını ya. yaptım diyor Allah İtirafını da yaptı yaptı benim mi? belamı versin Abi o kadar etkilenmiştik ki ya ya, ya ah, Neyse ah, tamam ah. Abi Cyberbul diye bu, bu arada bir daha özür dileyeceğim Mat Niye veremediysen Aa, <gülüyor> Adamın ilki cyber bully abi Bulillere gelmeyin lütfen Bully'lenmeyelim Bully'lenmeyin mod, <gülüyor> mod konuştu moda <gülüyor> Sen bu arada sana ben modluk vermiştim Kılıcı'nın vursuna bir şeye Kime vuruyorum ya? Çete ya kimseye vurma böyle. Kılıca böyle bir <gülüyor> chat da alana falan diye. Bir chat yaz böyle. <gülüyor> kötü kötü. Yazdım demin görünmedi okuyacağım. kılıç Görünmedi mi abi? Bilmiyorum. Hı, en başa yazdı. Abi o zaman şimdi hemen bunun arkasından bir tane parça daha çalalım. Aynen. Hadi bunu da bilsinler. Hemen tamam. Şimdi şey açıyoruz. Nereye? Yok, şey. yok mu? Vereyim. Şimdi Nemrut'tan Gods of the Mountain açıyoruz. Bunlar da... Bunlar da çok şey. Nemrut'u tanıdığınız yerler. Aman kötü esprimi yapıyorum. Aman yapma. Yaptım bile. Allah'ım ben kaçırdım. Nemrut bu grubu. İyi. O zaman hadi... Hadi sen Nemrut'u aç da Şenlin Hanım. Nemrut dedim geçti gitti şimdi mesela. Hakikaten doludur şu an. Değil mi? Evet hepiniz e baktınız lan. Şu an yalan challenge falan. Yani. Evet, yalan. Siz hiç challenge'a gelmiyoruz zaten. Biz beceremez böyle şeyleri yani. Küçük küçük şakalar yapıyoruz. O ne? zaman zaten Google falan yapmıştı yani. Hani... Ama millet Belki işe zamlayacak falan değil mi? Hiç canı çapamazsın ya. Yani. Biz siktirelim gidelim biz bırakalım ya yani. Teknoloji çok gelişti ya. Neyse tamam hadi baybay o zaman. Geldik. Bu sırada chatte neler dönmüş? Cybervalley demiş ki abi niye kimse zöpet etmiyor ama bir konuşalım biraz. Evet. Niye küfür etmiş? Neden küfür etmiş? Sonra zaten ben medyase de vereyim mi balta? Bence ben. Balta ama değil bu sefer. Lan bu baltalık. Miz şey bu yani beylerden diye anda böyle düz <gülüyor> Direkt falan it çekiyor değil mi? Öyle muhabbetler dönmüş. Abi dediğimiz grubun nemruttu. Dinlediğimiz grup mu? Dinlediğimiz grup. Dinlediğimiz grup, Nemrut mu? Evet, Nemrut'tu. E, o kadar nemrut değillerdi. Wow! Oha! <gülüyor> Müthişsin Kahretsin ya. O zaman yapamadığımız challenge'ı açıklayalım bari. Abi de işte bunlar Türk'te şey ondan önceki grup tat. Tunuslu ya. Evet. Tadımızı kaçıyor. Tadımız çay. kaçtı ya. Excellent hep senin yüzünden abi ya. Bir de 11 dakika parça dinlettik biliyor musun? O o evet ha. vay baya dinlettik. Güzel de parça aslında çok güzel değil. Beğendim ki chat ya. Güzel baya problemi. Bak 7800 dinlenmiş. Az da dinlenmiş. Güzel işte. Spotify'da tabi. Youtube'da da adı vardır. 7400'da olsa çünkü bin ama çünkü yeni grup. Dinleme başına bir dolar az. Yani hesap dinleme ya. başına bir dolar gitmiyor biliyor musun? Çok çok daha az. Ne bileyim abi. Piyasayı bilmiyorum ben. Biliriz severiz Nevruz dedi. Excellent. Gandalf <gülüyor> fist bir tane duyunca artık başka şeyden geliyor aklımdan <gülüyor> bu kadar kötüyüm ben ya. Bilinçaltın çok kötü. Gitme orada. <gülüyor> çok kötüyüm çok. Aranızda oyun oynayan falan hepimiz. Var yani herkes. Abi evet. Oyun oynamayan var mı aramızda? Evet yani 25-30 otuz yap yirmi otuz yaş arasında oynayan var mı cidden? Yani. Artık kalmamıştır ya en kötü artık. mobil oyun falan oynuyorlar. Yani. yani en kötü. Herkes evet <gülüyor> mesela. Herkes. Hep, hepiniz oynuyoruz. oynuyoruz Peki hepiniz. ne oynuyorsunuz? Bu ara mı? Evet. Bu abi, ben çok az oyun oynuyorum ama bu ara şeydeyim. LoL harç LoL oynayan var LoL oynayan var mı abi? Burası kaliteli bir kanal. Aynen. Ser, müzik konuşuyor. Çok yanlış ya. geldin ya. Cyber tamam. tamam. abi, abi şey. biz müzik konuşuyoruz. LoL mi, mi oynayacağız? <gülüyor> şey. Değil mi? Shots fired. Öyle de sertiz yani ha. <gülüyor> <gülüyor> e, ne diyecektim? ben Ben bu ara mesela şey oynuyorum. <gülüyor> Witcher'ı oynuyordum. Helal be. Onu saldım ama şöyle oynuyorum artık Witcher'ı. Böyle hani artık kaldım mı böyle konuşmadan MC NPC falan kaldım mı diye dolanıyor metroputta. Soru işaretleri falan her şey bitti. Her şey. Çok yani. Ben de bitirdim. Everything. 310 saat oynadım. Dertemiz. Evet, Benim de 210 saatim, 280 saatim var 20 -20. ama ha şu anki abi. karakterim de oynamadın mı? Oynamadın mı? 3 oynamadın mı? 2'yi oynadım mı? Ben, ben 2'nin hikayesini daha iyi buluyorum biliyor musun? Yani. Ya fofak hikaye abi. Atmosfer. <gülüyor> <gülüyor> Ama atışlar evet. yani bir noktada atışlar. Yani, yani. istiyor ne yani. yani. NPC kaliteleri, dövüş zevki, yok ona yağ sürdüm, yok Brex'e geldi de kaçayım azıcık falan. Yağ orada sürdüm, mağsürdüm 2'de de vardı ya. Vardı da yani Yani burada acıtıyorlar. Brex'e evet. gelince ağlıyorsun. Ya 3 daha e bir oyun bence. Tabii canım orada yani. Abi bir de 3'ün şöyle bir olayı var ya. Oyun daha çıkmadan trailer yayınlıyorlar adamlar. Hı. Trailer bir vampir traileri. Biz onu mu? Bu... Mutlaka demişsindir ya. Niye? Bir tane şey, kadına gidiyor. La Boy of War şarkındadır. Neyse anlatıyorum şimdi. Şey edim bir tane vampir trailer var tamam mı? Hı. İlk hı. oyunun ilk trailerından bir tanesi galiba. E3'teki trailerı saymazsan. Hı hı. Abi o trailer e, oyunun ikinci DLC'sinin küçük bir pilotu. Evet. Anladın hı. mı? Wow. Düşün yani diğer DLC'den falan adamlar şey yapmışlar, içerik hazırlamışlar. Çünkü Project Red. Evet. Yani Project mesela... Project, Red, helal olsun. Yani Project yani buradan Mesela spoiler olacak ama ilk diğer senin baş kötüsü oyuna ilk başladığında ilk konuştuğun insan. Aynen. Bir şeyde Tavr'ın da karşına çıkıyor. Aynen. Ve hiçbir şey anlamıyorsun. Adam kim, ne, niye bize yardım etti? Hiç öyle bir yardım ediyor sana. Sonra öbür hmm. gece geliyor bakıyorsun. ben sana yardım etmiştim şimdi sen bana bir şey yapacaksın diyor. Ondan sonra sonra hayda. Sonra seks. Sonra geceler geceler. E sığırlık blöfle başlayalım eski ama güzel. güzel oyun daha abi 2 çok kötü ya. Şey gördün mü? C of TV'de ne diyorsunuz? Bana çok mantıklı gelmiyor yani. abi. Neden? Yani o paraya o oyunun olması. Tabii canım. Ha, pa parasını bir kenara koydum. O şey şirketin koyduğu şey. Ender olduğunu düşün. Şu an oyun evet. şey olarak. Sana kodu gelsin. Yani çotu çotu oynarsın canım, aşırı eğlenceli, elin zaten Koltuk'un yani. koymuş yani. Arkadaşlar yani. her şey eğlenceli yani Dört kişi girsen inanılmaz eğlenceli şey oynuyoruz yani, çizmece oynuyoruz yani. Çizmece <gülüyor> oynuyoruz <gülüyor> abi Ama şey ya yani O karton görseller falan hı hı. Hani de Gemicilikle memicilikleri bir birleşince falan bayağı iyi bence evet, O zaten o görsellik biraz işte Black Flag Ben biraz var. şeyim abi, o Black Flag çıktı ya zamanında O biraz daha böyle simülasyon kafasıydı ya hı. Onda hani, O tutsa yani. bence o, o daha güzel ama tutardı. Ama şey ya, o Rust'ın şey hali ya bayağı. Yemidaki, denizdeki, denizdeki hali yani. Denizdeki hali evet. O bayıyor bir yerden sonra. Ama işte 30 lira. Bir de bağlı maglı iyice şey. Evet var. ziyaret ettik. Artık 2 gündür oradayız yani. Evet abi. 2 evet. gündür orada oturup okuyla oynuyoruz. Ben ne söyledim? Ben matıkya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hatta yarında da vururuz. Neymiş? Yazıncı olarak olmayan bir şey, güzel reklamlar, rakiplerine oranına çok iyi iş çıkarmışlar. Ee, ben hiç onları mesaj şeyden izlemedim. Trailerine falan izlemedim. Sadece E3'te bir kere görmüştüm çıkacağını. Sea of Thieves'in. Thieves abi zaten Ubisoft'un oyunu değil mi Sea of Thieves? Kimin oyunu? İyi Başka mi? bir firmanın galiba. İyi galiba. Ye'yi mi? Bilmiyorum. O Hadi kadar kadar doğru Ye'den yani. orijinal <gülüyor> satılıyor. Doğru 260 TL. Abi, ayıp 260 TL. Ya yani 260 TL'de koymayayım yani değil mi? Değil değil. Değil. Kesinlikle Aa. değil. Büyük ihtimalle o kadar kontentli bile yok oyunda yani. Kaç, o oyun ne oyun görevi şey olacak? Alfa Bilmiyorum. Beto da mı? Nerede oluyor? Bu arada size görev türlerini göre tahmin edeyim mi? Bak, Adaya gideceksin, hazine olacaksın. Evet. Denizin altında hazine olacaksın. Evet. Batık Hı, işte gemi mi? batık gemiden loot yapacaksın. Evet. Ee, köye gideceksin, yağma yapacaksın. O Belki olur, belki olmaz yok. diyorum çünkü onu script edemeyebilirler. O yok. Ederler ya. Ama yok. Böyle köye gideceksin, yağma alacaksın falan. Ama yok. yok Bir okay. İşte gemi batırıyor bir de. Gemi ya gemi, gemi savaşları bir de. Ama şey falan güzel abi ya mesela. Adam vuruyor tamam mı sana gemiyle, işte geminde bilmem ne açıklıyor, işte delik açılıyor dekliyorsun, hmm. onu kapatıyorsun. İşte, o mekanikler çok hoş. Aynen, o şeyler güzel. Bir de böyle iş havayı çok güzelermişler, böyle şeyin içine giriyorsun, ee, topun içine giriyorsun, tamam mı? Arkadan evet, arkadaşı, evet, arkadaşı fırlatıyor, yani, herifin Ciddi uçuyorsun, yani. Vuruyorsun, aynen. <gülüyor> Full takılmaca yani. Tabii, ama Dishanp <gülüyor> gibi falan böyle onu çılgınlar gibi oynan çıkar mı acaba böyle? çıkar ya. Biz çıktım an... altından girdim, sapladım oraya e, geçiyorduk. Kesinlikle yapacak abi onu <gülüyor> orada bir yıl. Çok şaşırdım. 300.000 kişi oynuyor oyunu adı böyle. Bildiğim kadarıyla. Oha. Oha illa çıkar bilir ya. tabii ki 300.000 kişi o parayı mı verdi abi? Günümüzde grafikler seviyeye ulaştı ve şu an piyasada grafikli oyun istemiyor. Optimize. Her kullanıcının oynayabileceği bir oyun sektörü dönüyor. Ya mesela şeyler MMORPG'lerin falan hepsi değil o. Ben şey konusunda o yüzden şaşırıyorum. Black, Black Desert Online Abi bayağı sistem isteyen bir oyun. Tabi tabi. Delilik yani. Yani... Hele yani, şey değilsen şehir merkezine. Falan sen falan. eğer geniş bir kitleye hitap etmek istiyorsan bence yapman gereken şey bu değil. Ama, Ama bir tık daha farklı. Bir tık daha farklı, daha farklı bir kitleye hitap ediyor. Geliyor. Daha hem de şey... Exclusive. Böyle birsin sahibi direkt şey herif ya, Oyuncu adam zaten. Hı hı. Oynamak istediği oyunu yaptırtıyor. Hı hı. Parası da var. Anlı kalanı çok da umurunda değil yani. Ama hı. işte yani ben oyun sektörünün buraya dönmesi beni biraz üzüyor. Hem çünkü bütün 3A e oyunlar dandik olmaya başladı ya tabii Abi her yıl oyun basıyorlar İşte e yani, yani. Bu çok kötü bir şey yani düzgün hikaye yok. Adamlar content çıkartıyorlar. İşte Cyberpunk yüzden... bekliyoruz abi. Aynen vallahi <gülüyor> sayılırız lan. Bekleriz abi. 2010'dan ben PUBG mesela hiç sevmiyorum PUBG'yi. Çok savaş oyun bence. Bilmem ya. Bilmem. oynamadım yani. yani. Ben de direkt öyle shooters çok sevdim zaten yani İşte ben... yani Metrobus oyun oynadı. <gülüyor> <gülüyor> gece gece Metrobüs oynadım ben. Gece Onun Aslında grafikleri falan biraz seyoktibiz kafasındaydı. Evet evet. O açıdan güzel yakalmışlar da. Bak oyun öyle kartmış bir grafik olunca evet. şey oluyorsun. Ha evet. Okey tamam bu takımlı oyun. Evet. Arkadaşlarına bir oyna. Ver ellilerine oyna. Evet. Tamam mı? Evet. Okey. Ama ne bileyim işte böyle PUBG gibi ne bileyim Rask gibi H1Z1 falan. İçinde de oynuyorlar anlamıyorum. Ben de anlamıyorum onu. Ali, CSGO falan ne oynuyor lan ki acaba? Bilmiyorum. Ticaret c mi dönüyor oradan? Ne yapıyor? Neydi? PUBG'de mi? Ne dönüyor biliyor musun? Yani. PUBG'de. Şu anlamıyorum yani. Abi lisede kız eteli 5000 liraya gidiyor. Harbi mi? Bak nasıl? <gülüyor> <San> <gülüyor> keşke yüzünü görseniz emredim <gülüyor> ya. Abi şu an keşke yüzünü görseydiniz emredim ya. <gülüyor> Milis ne demiş? Yani. Adamlara alarak seni oyun oynatacak adam lazım mı abi? Ee ehe, ehe gireceğim falan. Hı. Biz iki gündür Melis biz iki gündür valla FRP.net'ten çıkmadık. Çıkmadık ama hiç FRP'de oynamadık mesela. Evet. <gülüyor> Gerçekten. S sadece yani. board game oynadık. Çünkü üşendik. FRP'ye başlayacağım da karakteri yer alacaksın. Aman Öyle yani. Zaten kalkıyoruz saat 12'de. Ha. Gidiyoruz saat 2. Zaten 7'de bitiyor her şey. Yani. FRP mı? FRP'de World of şey D&D dışında bir şey anladınız mı? Ben, ben hiç FRP oynamadım biraz... biliyor musun? Bir de şey. Aa unuttum. Onun... Fate. Fate. Tamam. Fate dünyanın güzel şey ya. Çok kolay oldu o kriyalar. Kolay ve yani kuralları sen koyuyorsun aslında. En yani çok böyle kısıtlayan mekanik yok. <gülüyor> Mekanikleri de sen koyuyorsun bir noktada. O yüzden müthiş. Yani ne istiyorsan ah. yapıyorsun bir nokta. Ve şeysin yani masaya oturup karakter yaratırken oyuncular da senaryo yaratımına etki ediyor. Ha. Yani DM izin verirse etki veriyorsun. Ha. Çünkü Fate'in şeyi o ya zaten. Mekaniği kurduğu mekanik olarak oyuncuları mutlu edelim. Anladım. Ben hiç onu buldum Fate. Çok güzel oluyor. Ben bir ara... bu şey, FRP dünyasını çok sarmıştım. Hmm. Sonra baktım. Hayatım gitti. <gülüyor> Her hafta. Haftanın bir günü 10 saatimi FRP'ye harcadım. Yani bir pazar der, günü yok oluyor yani. Tanıştığımızda sen bahsediyordun böyle. Yani. Evet. Abi cumartesi günü FRP günü. O gün yokum. Evet, yani i̇yi değil yani. O gün böyle şey. Tabii. High ground'a geçiyor tam. Evet. <gülüyor> bir de şey olacak yani kendine hazırlayacaksın böyle hasta olmayacaksın. Tabii tamam, canım, tamam. Her şeyin yerinde olacak böyle yemeğini yemiş olacaksın tuvaletini yapmış olacaksın falan. Çünkü... Hikayeyi hatırlayacağın bu şeyler yapacaksın yani. Abi ben böyle. izlemeyi seviyorum. Ferepe'yi? İzlerken şey oluyor bir tane eleman var ya bu ses sanatçılarını falan toplayıp böyle Ferepe oynuyorlar. Herkes bildiği mesela ork, ork gibi konuşuyor. Barbar barbar gibi <gülüyor> konuşuyor. Öyle Evet, full rap'e, full, full rap'e. E. Rap Şeyde Godmode konuşuyor. İyice, delilik. Wow. bir iki. DM'de. Wow, çılgınlı. Çok fena. Çok fena şeyi almışlar, bu grudu sesinden Vin Diesel'ı almışlar, o da ses, ses, çikaya, ses hmm. açısı ya. Abi çok iyi, izletirim evet. size yeniden sonra falan. Gerçekten çok iyi. Böyle karakter tanıtım anları falan var böyle, oyunlar içinde şey olur ya böyle, non-mill shall pass falan böyle <gülüyor> hani, elbette çıkar falan, o. Tam o, o, o yani. Var, çok iyi, oğlum aiflagisinin like, tiyatro falan öncesi. Ne <gülüyor> bu Ferap'e gerek var abi? Tiyatro yapmasın de. Burada şey var mesela Ferap'a oynayıp ondan sonra ağlan bu iş çok güzeldi tiyatro geçen çok insan oluyormuş. Harika. De yani kötü birimiz. Zaten FRP'de o rap yapmak için biraz tiyatro yeteneğin olması gerekiyor. Ben hiç beceremem mesela. Ya, ben hep ork gibi oluyorum. Ben çünkü. de beceremiyorum ama çabalıyorsun en azından ha ne i̇şte, oldu kadar yani. Bu arada kötü bir espri yapayım mı? Ya. Ya ses kontrolüden dandik Sesin kontrolü evet. bizden. Oo güzelmiş. <gülüyor> <istiyoruz, gülüyor> Falan. güzel o zaman. Sesin kontrolü bizden şarkı, çıktı O zaman yani. sen söyle sor, sor şarkı Ne söyleyin? Şarkı? Bu aralar ne dinliyorsun Şarkı söyle değil can. Ne, evet. ne, ne dinliyorum? Ezel dinliyorum abi. Tam Ezel ve sonra şarkı. Ya ne açalım? Aa bilemem bilemedim. Albümdeki üçüncü şarkıyı açalım. İsmini hatırlamıyorum ama. Albümdeki üçüncü aç. Aynen. Aa bu Ezel yine şey çıkarmış. Eee. Neymi yani, derim. Başladım. Bence güzel. Neyi ne, izlediniz mi klibi? Hı. Evet. İzel. Memeler. Vampir <gülüyor> var, meme var. Saçmaladı abi saçmaladın. Çok kötü klipti ama şundan bahsedeceğim <gülüyor> istiyorum. Hemen girmeden ya. ya. C de şeyde bahsetti ya Facebook'ta falan. Hani çok kötü klipti. Bu neymiş falan oldu. Ha, haklı bu öyle yani. Haklı, haklı, çok haklı. Çünkü, çünkü senin seni. Yani. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi yapalım burada her şey dinlenecek. Vallahi bak bundan sonra da mesela işte senin dinlenecekler. Üç tane şarkı önce neler dinledik? <gülüyor> neler dinliyorduk yani? Zeline'yi olup. Ee, çok haklı. Bir şarkının yüzü aslında klibi oluyor bir yerden sonra. Tabii evet Yani. Hı. Ama ben Ezhel'in yaptığı şey sizden çok saygı duyuyorum yani. Çünkü bundan önce bu tarzda yapılan bütün şeyler o arabeskin yeni bir merdiveni gibiydi. kesin. Arabesk rapti. Yani arabesk rap yani. diye bir şey var artık yani. Çok üzücü bir... Yani, Kelimeler. yani şey konuşuyoruz yani, Türk gibi olmak, Türk gibi duyulmak falan. Hı -hı. İşte Ezer Türk gibi, Türkçe evet, rağmen, Türk gibi duyulmuyor. Türkçe söylemesine rağmen Türk gibi duyulmuyor. Türkiye'nin içinden bir şey olmasına rağmen. Evet şey. evet, Ankara'nın içinden olmasına rağmen mesela, anladın bir mı? İrf işte, çok güzel uyduruyor işte öyle yapınca. Rainları uydurmasından ziyade bir de, hani sanki böyle e, bir zenci baya Ankara'da yaşamış ve Ankara'da aynı ırkçılığı gibi. görmüş, gibi. aynı sıkıntıları evet. görmüş ve o alt kültür ortamında yaşamış, parça yapmak istiyormuş gibi yani çünkü trap müzik zaten ya. Evet. Bir trap de, müzik. Yani, trap müzik bahsettiğin ne var abi? İşte falan. Sana kısmı okey. Ya, yani sözlerde de şeyden bahsederler de. Ay burası çok kötü paramız yok. Hı, -hı. Kısıldım kaldım çıkamıyorum. Trap hı -hı, müzik hı -hı. Olmasın sebebi o zaten. Şu manfi benim peşimde yani. falan gibi bu tarz şeyler yok hı -hı. işte uyuşturucu bilmem ne. Burası hı -hı. batak bilmem ne hepsi var zaten abi. Onun bir mesela gangster rap'te şey var. Bir yerden Ağzınıza mı? vuruyoruz dostum falan. Sizin of. ağzınızı bilmem ne. Ondan sonra işte bizim karıla geldi. Burada benim hatunlar yani, falan. Gibi. o yani. yani belki bir dahaki albümde taraf yapabilir bu adam. <gülüyor> yapsın bu arada okey. Ben onu da dinleriz. Aslında fena yapmıyor. yani iyi yapıyor. evet evet Yani dünyada çoktan aslında vazgeçilen şeyleri yapıyor. Topladı belki o albümde okey. Ama güzel topladı abi. Bir de o öyle yani. Türkiye'de olmayan bir şeyi, evet. globalde olan bir şeyi burada çok iyi yaptı. Yani Türkiye özelinde gayet orijinal yani bir lokalizasyon gibi. yaptın Aynen. trap müziğe bence bence ben yabancı şarkıları Türkçe anlayarak dinlediğim için Ezel Türkiye yeni bir tarz getirdi ve ne tarz mı tarz mı tarz getirdi ve gayet başarılı Arz getirmişse evet tarz olabilir yabancı şarkıların anlamını bilmeden hayran duyulanların kafasında her zaman da merak etmişimdir daha ayrı yani ben İngilizce'de hiçbir bok anlamıyordum ama yine de seviyorum evet abi yani neden hayran bir Fransız bir şarkı ince Şöyle repte olabilir bu. Çünkü dedim ya. Ha, çünkü söz var. Yani e, tabii. rap abi ikisi bütün orada. Beat her türlü yaparsın. Beat hani şu an koy 5 dakikada beat yaparsın ya da beat generator sitesini açarsın beat yaparsın. <gülüyor> Onda hiç sıkıntı yok. Ama orada melodide, rhyme da, hani bir akış da, flow da, groove da sözlerle sağlanıyor. Aynen. Yani orada ikisi de bütün aslında. Biz o yüzden anlaman lazım. O yüzden tam bir şekilde kavraman için şeyi parçayı anlaman lazım. Okey doğru. Yani. Ben müziğin basitleştirilmesini sanmıyorum. O yüzden rap'e uzak bu peki işte jazz yani. basit bir şey değil zaten ama tabii ki Melis. rock da değil yani ne yani karşılaşmak doğru değil bunları yani ama evet yani evet. mü müzik abi işte yani. şöyle düşünme gerek yani klasik müzik zor müzik o yüzden en iyi klasik müziktir klasik müziğin de basiti var aynı evet, işte evet yani evet anlıyor böyle düşünmek biraz yanlış gerçi en iyi klasik müzik hala ama <gülüyor> ama ama işte öyle diyeceğim abi müziklerin arasında bir karşılaştırmak yerine bir müzik kendi içinde karşılaştırmayı ben çok daha şey bence buluyorum ezeli Amerika'daki bir rap, e, rap karşılaştırmada da bile bir yerde bulunuyor Aynen öyle. anladın Hı -hı. mı Hı -hı. ben o yüzden şey saygı duyuyorum yani ben size mesela buradan contra devlet elpçi var Türk mümitiş yerli Eminem yerli Eminem Hiç direkt Eminem abi her şeyimiz Eminem yani evet efsane ben bu arada bence o ben önce key... şok oldum böyle ne an dedim Eminem'i kim Türkçe öğretti? E zaten Aynen. sonra bir tane daha rap istemiyorum ama de kontrol açardık <gülüyor> yani. Aynen yok yok oğlum. bol e boğulmayalım. Aynen boğulmayalım. Bilgisayarım servisi eski optaktan yazıyorum. Şu an yalnız. Yüzüm yalnız. Tamam okey. Sıkıntı yok. Yavancı şarkı. Tamam. Ya açalım o zaman mükeze. <gülüyor> bu arada evet. klavye şeylerini coşturuyor Melis. <gülüyor> klavye şekillerini gösteriyor. Ya e o zaman... Her, ters soru işareti e, nasıl yapıyorsun? Ezel'den bir de, benim derdim mi yazsın? Bence benim derdim ben gelsin. gelsin. Mi, gelsin. Ben Hiç dinlemedim bu arada yani. Çok kötü değil yani. Aynen. Okay. <gülüyor> Sen sınırmayacaksın. Geldik. Evet abi Ezel müthiş. Müdür. Direkt yani, övmeye başladım. Amansız övücüler ya. Abi çok iyi ya. Abi Ezel ya. Ankara abi. Abi Ankara. Oo. cimek ırtık bul varmış. Tabi tabi ya. Sen sende çok belli oluyorsun ama günde belli olmayabilir misin? Gün evet. Günde nasıl zenci doğdu. <gülüyor> Allah Allah. Oha. Bu ayağını bilemiyorum yani. Dizeyncidir oldu. Böyle haberler falan çıktı nasıl mı kanka? Böyle aynı çıktı falan. Kesin bak bunu şeyden aldık. camiden Herhalde ya. net Çok belli yani. Dinlemiyor falan ama olsun işte. <gülüyor> yapalım, edikodusunu yapalım. yapalım ee, değilmiş bu arada. Sıra bende mi şimdi? Şu an sıra sende abi evet. Ne öleceksin bize? <gülüyor> Yalnız burada arada muhteşem bir soru sordun sen Çağatay'a. Niye? Karaman'dan Pugasenli'ye gitmişler sonra neden geri dönmüşler? <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü mantıken. Yani. <gülüyor> Ha, hiç kompleti kızım. Osmanlı, Osmanlı yani. falan. Tabii ya. Bizdekiler de öyle. Benim de Yunanistan göçmen annem baba. Ama Yunanistan'dan, Van'dan göçmüşler vallahi, değil mi? İyice. Yok. Yani çok, çok Van bir tip yok ama. Yani. Ben o kadar gerisini bilmiyorum. Var aslında. Gerçek abi. Van'lı arkadaşım var böyle. Bence tek bir insan Bence yani. o bir hani Ukrayna'ya gidip gelmedi. bir <gülüyor> ya, Kendimi çok öyle yalnız falan. Ruslar Van'a. Hı. -hı. Sözlerler ya belki oradan. Sıcak denizlere inmek için. Banda deniz yok abi. <gülüyor> i̇şte inememişler tam. <gülüyor> güzel bir kadın görüp kalmışlar. <gülüyor> olabilir, olabilir. Bu arada Ruslar sular Kars'a geliyor. Kars okey canım. Ee, şey yapıyorlar. Bir sürü bina yapıyorlar. Tamam mı? <gülüyor> Kardeşim İmal Kukya'yı biliyorum. Hmm, bir yaşayan. sürü Sovyetler bina yapıyor. Kars'a bir bina var. Aman yarabbim o kadar güzel ki. Hmm, Giddin gezdin göre de var. Bu şeyi var ya. Trene biniyorsun gidiyorum karsla. Doğa Express'ı. İkincisi evet. geliyormuş abi bana. Millet imza toplayıp ikinci Doğu Express'ı istiyoruz deyip Doğa Express'ı yani? hattı bir tane daha açtırıyorlar. Ola. Niye çok mu? Doluyormuş. Evet abi şu an bilet almak istesen 2-3 ay sonra alabiliyorsun ancak. Şaka mısın ya? ya? Evet abi. Böyle Ne bu vintage man manyaklığı acaba ya? İnterneli Türkiye'den garabet grubun şey işte coşması yani. Anlamsız coştular böyle bir anda hype'ladılar falan. Bence o film çıkmasıyla oldu ha. Film? Kitabı, ha, şey. Kitabını falan bile, bile bilmiyorlardı yani. Aile değil mi? Aile değil. Ne? Şey, Orient Express. Haa. Murder Aile in Orient Express. Onun filmi çıktı ya. Abi kitabını çok kişi bilmez. Düşün Belki yani. Evet, o, o, o filmi yeni geldi ha. Evet evet bu sene geldi. geldi. De çok kötü film abi, çok kötüyüm. Ayrı mı? O kadar salon kadrosu vardı ha. ama nasıl kötü olabilir ya? Abi 5.7 falan puan, IMD bir de. IMD'ye hmm. ben de görmüyorum. Meta kritik falan mısın acaba? Bilmedim. Days of Red'de oynuyor. Belki iyidir. Bizim de önce kimler kimler var oğlum biliyor musun bu sırada da Kimler var ya. Şimdi böyle deyince söyleyemedi evet. tabii ama, <gülüyor> ama... olsun. <gülüyor> ben de güldüm bu arada yani çünkü gülmeyecek gibi bir şey değil. Doğu Ekspresi kalkacak hızlı tren gerçekten getirmiştim. İnan da mı herhalde o zaman. Değil mi? Hızlıca Kars'a gidiyorsun iki buçuk saatte. Doğu Ekspresi'ne kaç saatydiydi? Çok. Çok katik günler, Çok. günler. Aha, ben, günler. Kars'a gitmek amaç değil mi oğlum? Hayır abi önemli Bilin olan mi? gideceğin Yolculuk. yer değil yolculuktur ha öyle mi Tabii. Tabii. tren yolculuğu abi trende atacaksın yani. o o e, idrar kokusunu alacaksın sigara falan içiyor mu ee, hayır o oh! yani şeyden vagondan çıkıp kenarda içmen o vagonun böyle klasik hollüsünde hol de arka tarafı vardır ya <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> öyle öyle şeydi. Şeydi. ama bizde şey değil mi yamuk metalli böyle <gülüyor> bizde de orada komple açık olmayan orası yani iki vagonu böyle yine şeyle... ...kapalı bir körükme örgütleriyle birleştirmiş olabilirler. Hmm. Soğuk oldu çünkü. Abi, <gülüyor> <gülüyor> ben hiç <gülüyor> binmedim öyle trene. Hızlı trene binim ki. Eskişehir'e gitmiştik sevgilimle. Hı. Hızlı mıydı? Hızlıydı, hızlıydı. E, Ama dur anımı anlatacağım. Eskişehir'e gittik abi, arkadaşlarında kalacağız. Elemanlar da yeni yer tutmuşlar. Ne güzel. Hiçbir şey yok. Elektrik yok, oh. su yok, hiçbir şey yok. Oh. Ama misafir ağırlıyorlar. Evet, yani. aynen olacak. öyle. Deliyiz çünkü. Yani. Sadece koltuklar var, koltuklara böyle sığışmaçı yaptık. Okey. Dört gün kaldık eski şehirde, dört gün kalmadık tamam mı? Uf, Çok kötüydi tamam. böyle şey su alıyorsun, tuvalette su akmadığı için içtikten sonra damacanla su döküyorsun böyle falan. Artık. Öyle çok kötü. Önümlüce. Abi en sonunda o kadar çok pislik, çok fazla pislik yani hayatımda ilk defa bu kadar pis oldum. Hı. Böyle abi oturduk tamam mı? Trene, hızlı trene. Kötü hissediyoruz zaten, Ben <gülüyor> yani, koktuğumuzu hissediyoruz yani. <gülüyor> Kokmasak da kokuyormuş gibi hissediyoruz. Ben kafamı falan yaslayamıyorum öyle tamam mı koltuğa? Ha. Hani şey olur diye ıslanır falan koltuk Ol, O kadar artık. <gülüyor> abi çok kötüydü ya. Benim için çok Aslan. kötü bir anıydı yani. Tren, ilk tren anı, trenanın öyleydi. Ve çok kötü ağlayan bir çocuk vardı ön tarafta. Ay. iki buçuk saat ağladı. <gülüyor> i̇yi az bir şey mi? Yine iyi yani, i̇şte tüm, tren yolculuğu iki buçuk saat sürdü. Yine ya iki buçuk iyi ya. Hani çünkü... Ben kaç, on üç saat süren bir tren yolculuğu yaşadım abi böyle. Hı -hı. Hiç hoş değildi. <gülüyor> Dünyanın en eski trenlerinden biri abi. Şey, Kiev, Lviv arası çalışıyor. Hı -hı. normal diyor kaç? 2 saat, 3 saat falan. Tren ne? 13 saat işte. O anlayın yani, oh, günü de. Tren gitmiyor abi. Sen gittiğini düşünüyorsun öyle gidiyor. Anda. Düşünce gücüyle gönderiyorsun <gülüyor> treni böyle. Çünkü trenin iki hızı var. Ya yavaş gidiyor ya çok yavaş gidiyor. Hmm, <gülüyor> hızlı gitmiyor o zaten. Çünkü. More slow. <gülüyor> yani, böyle 40 tane insanla falan aynı vagonda herhangi bir aralık bir şey olmadan... Otobüs Yatarak gibi. gittik hee. As siktir. Çok genve zel bir şeydi otobüs. Temminden gidiyorlar. Bir dakika Hızlı daha var. bir sürü şey yazdılar şimdi. İkincisi hmm. geliyormuş deyince tamam onu geçtim. Ankara'dan Kars'a 24 saat geliş 24 saat geliş. Ims. Ankara'dan, İstanbul'dan, Sirkeci'den daha da fena. Bright izlediğiniz mi yorumunuzda? Ben izlemedim Bright. Ben izlemedim. Ben izledim. Nasıl? Hmm yani meh. Ben Get Out izledim abi geçen. Gerçekten çok iyi ya. Ne? Onu get Out. Döneceğiz canım. Abi mutlaka izleyin. Kimin ne söyledi? Oscar da bu da o senin. Var mı? O da bu senin. Türkçem gitti. Gibi. Özür dilerim arkadaşlar. Bu akşam Türkçeleri bıraktık. Bu gece gezegden... kanlıydı. Bye bye cyberbully. Ben hiç taranı bilmedim. Siz ne yapıyorsunuz abi? O kadar saat yol gidilir mi? Allah sen. Kesinlikle haklı, kesinlikle doğru sorular. Ben tamamen arkadaş kurbanıyım abi. Şey dedi çünkü biletler öyle. Biletler de böyle 16 lira falan. Bu arada. Yani Hı. lira olarak. Evet. Dört yani, euro falan şu an Bilmiyorum daha bile düşük at falan İçinde iki tane çayak var Yani hiç çay da almıyor bilirsin <gülüyor> Hı -hı. Hı. Daha da ucuz Ya da mesela Almanların çayını alıp Gibi Abi, Fakirler zaten o yüzden böyle trende gidiyorlar İyice yani kötü çok kötü bir profil Yani zaten anladım Tam. Ondan sonra çarşaf da almayabilirsin. O yatman gerekiyor bir noktada ve çarşaf da istiyorsun haliyle. O zaman tik var orada, o tik'i de işaretliyorsun. İşte 16 lira geliyor bilet. <gülüyor> Arkadaş da abi öyle güzel oluyor, böyle iyi oluyor, macera olur, işte eğleniriz falan filan. Bilmem ne, biz 4 kişiyiz. Tam şeyliyiz böyle. Yani trene bineceğiz artık abi, peronun oradayız falan filan. Arkadaş dedi ki, abi ben gelmiyorum. <gülüyor> Diyan adam. Tek başına kaldım. Yok, 4 kişilik işte. Kendi <gülüyor> gelmedi, biz 3 kişilik böyle gittik. Ne eğlencesi kaldı, ne yani hızlı, hızlı fatan adamı galiba. Abi? abi bineceğiz gideceğiz çünkü yani şeyimiz yok. Abi iki saat yoldu yolda zaten yürüyerek beş saatte giderdiniz. <gülüyor> <Ya> zaten orda <gülüyor> bir gelmiş değil mi? 10 saat olacağını bilmiyordun değil ee, mi? Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Okey dedik bindik abi biz ondan sonra herife küfür ediyoruz böyle sürekli Allah belanı versin bilmem ne falan herif hızlı trende geldi. İlkemmel <gülüyor> <gülüyor> bir insan bu şey ya. ya. Çok beğendim herif'i. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> İnsanın çok kötü şeyler yapısı geliyor. Cyberboleague kaçmış, <gülüyor> görüşürüz abi. Paranın köpeği olmak? İşte para için yapılan şeyler diyor. Ha, okey yani, evet. E o zaman şimdi ben parça açayım. Aç. Chat aç. şarkı nasıldı? Chat anne Hiç çat. hiç demedim ben bu adı yaptığım şarkıyla yani. Kötü ben, abi hep <gülüyor> diyorlardı bana tamam bak, listede falan diyorlardı, abi balo yapacağız, balo yapacağız, sen de DJ olacaksın falan diyorlar. Tek müzikle uğraşan orka eleman o yani, <gülüyor> anlısınız atayım, o ortamda. Sen de DJ olacaksın falan böyle işte ya da grubla falan çıkacaksın sahneye falan. Abi hiç elim taram yok ya. Yani zaten sabah sen de dedin yani ya şeyden tarzdan tarz atlıyorsun diye. evet özellikle. Ben hiç öyle dinleyebilen bir insan değilim ya. Hani bir albümü çok oturur dinlerim mesela. Evet. Ben çok seviyorum konsept albüm dinlemeyi. Ama hiç böyle arka arkaya güzel meş parçalar bulamıyorum yani. O. Niye ki? Yok yani hani yani. olmuyor. Ya da mesela mesela şu an konuşuyoruz böyle ara da belki. De. Hı -hı, evet, abim evet, evet. abi, çok, çok bu çok güzel, çok güzel. Hadi bunların ne sitesi ne falan. Hı -hı. Şey var, çok şey bu konuda. Hı -hı. Böyle dümdüz an ya anlıyor musun? Şu abimin oh, bir dinleyin baştan sona. Ben de dinledim öyle. Ben öyle, öyle iddim aslında. Anlıyor yani musun? Yani Spotify geldi, sonra Shuffle. Şafol değil abi, ben ondan sonra liste yapmaya başladım. Ah bu vardı bunu da ekleyeyim. Ha, bak, yani, tam bu işte, şarkı o, vardı. O liste yapma mantığı bende çok güzel işlemiyor mesela. Bir konu bulduğum zaman liste yapabiliyorum ama mesela anlık çalacağım tamam mı? Hı. Mesela şarkı çaldım onun arkasına gelecek bir parça şu an anlık aklıma gelmiyor. O yüzden. O yüzden, yüzden ah. Bambaşka dünyalara yani koyuyor. Bu da güzel. Bu da öyle Yani, yani hissiyat. Yani mesela var. ruh haline göre yani. yani. Gaz da gaz devam et. Çok Gaz da de de gaz devam edecek kadar bilgim var. E, tamam. Ama şeyse ne bileyim. caz müziği jazz müziği devam edecek kadar bilgim yok. Ha. Anladın mı? O zaman Spotify Cashfet'in müthiş dinyaları. Evet. Yani aynen. Ya da işte jazz songs one hour. Mesela. Youtube'daki çok dağınık şarkılar oluyor ya. Ya da... Youtube'a yazıyorsun jazz yazıyorsun tamam mı? One hour jazz mix. Çok, çok kötü. kötü. Çok kötü ama... Aa, Kurtarır mı? Aa, kurtarıyor mu? Yani. Kurtarıyor. Kurtarıyor. O zaman abi senden çalalım şimdi. Evet. Biz, biz şey çalıyoruz. Fransız. Şöyle yerlerine gittik. Jacques Brel çalacağız Jack Brelen, Amsterdam'da mı şarkısını çalacağız? Live, Live mı çalacaksın? Live, 64, 1964. Aburplaydı, remastered mi bu tabi lan? Yo, değil. Remastered mi? Yo. değil mi? Ama hmm. gayet kaliteli. Bu da remastered niye plaklar değil mi? Şey, plakların dinamik aralığı belli. Hmm. Yani 90 desibel kadar falan çıkabiliyor maksimum. Hmm. 90 desibelde. Yani şunu şurada tutmam falan demek. Okay. Sesin orada sürekli maksimum oraya kadar çıkabilecek demek. Bunu hmm, boostlayamıyorsun. İşte şimdi. remaster ediyorlar o yüzden. Sadece bunu boost mu atıyorlar ya sadece? Yani Değildir ya. Amaç renklendirmeden boost atmak. Ha. Yani her bantı aynı anda yükseltebilmek. Okay. O yüzden remaster ediyorlar. Aslında boş yani. Gereksiz bir şey. Boş iş, çok makine işi. Hı. Ama master, mastering bayağı zor bir iş. Remastering kolay. Böyle küçük küçük böyle kıtı, bilgilerle. <gülüyor> küçük bilgilerle. Bilgilerle. Hadi gelsin abi. Gelsin bakalım. Geldik mi? Geldik. Sanırım geldik. Evet. Güzel bir Fransızca parçamızla. Evet. Amsterdam. Ne anlatıyor abi Amsterdam hakkında? <gülüyor> abi Amsterdam'daki bir şeyi anlatıyor. Balıkçıyı. Balıkçıyı. Balıkçı. Aynen. Hı. Fena sarhoş olmuş. Şimdi. İşte sevgilisine ayrılmış falan böyle üzgün hı hı. tat tatlar kaçmış böyle takılıyor işte işte klasik olarak bir hayat anlatıyor işte yani çok severim şey parçaları biliyor musun böyle hani bir baya bir hikaye gibi anlatıyor böyle hı. şu bayağı adam vardı çıkıyor. bu adam yani üçüncü gözden de olabilir birinci gözden de olabilir ya da öyle çok başka bir, başka bir başka bir bile olabilir yani anlatımı ama güzel şey işte hayatında da dandık oldu artık bu sırada biz de şey konuşuyorduk, haftaya ne yapsak? Haftaya ne yapalım, chat ya. Nasıl? Ya bu çocuklar ne yapsın ya? Yani? Mehmet dedik haftaya, ki sen yap. Benim, benim aklıma bir şey biz, hani şey Bugün cuma yaptık ama Hı. E, pazartesi günleri falan yapıyorduk. Şimdi nasıl bir şey düzen, düzenleyelim? Gerçekten iyi bir soru. Bu daha sonra komiser bir misin bizim... evet. evet. Evet, aynen şimdi öyle. Şimdi şey yapmayayım ben. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. falan var mı? Chat'cim. Bir tane sınav var şimdi ya önünde. Aynen. Anlatsın. <gülüyor> <gülüyor> <Onları, onları, gülüyor> <gülüyor> çetçim, Çetçiyim. Şey yapsana ya. E, de ki bana. Ne yapalım hafta ya? Ne yapalım? Sen var Türkçeyi bıraktın ha? Evet. Bu gece Türkçeyi. <gülüyor> <gülüyor> Mecidi Köy'de bıraktık. Yani, Mecidi Köy'de bıraktım ben. Haftaya ne yapalım? Çetçim, yazın istediğiniz e, hatta bence şey yapsınlar ya. Şarkı yazın, biz o şarkıları dinleyelim, üstüne yorum yapalım. Wow. Mesela hmm, klasik he müzikle he. ilgili bir şey yapın, dedi. mesela olabilir. Yep. Klasik müzik olabilir. Tamam, bir şeyden bahsedelim de. mi böyle abi? Duydu, duyduğunuz Hı. ama adını bilmediğiniz parçalar. Hı. Yani çok öyle. lame. Olmaz, olmaz. Çok genine hitap etmeci. Çok yani... Folk müzik olur. Ooo, alırım bir daha al. Folk, folk müzik abi. Folk, folk, folk iyidir ya, sabuncu. Sabuncu, sabuncu. sabuncu. sabuncu sana büyük kalpler. Sabuncu mod yapın oğlum. Abi ilk yayından beri burada eleman biliyorsun folk müzik güzel. Ona ismini ya. ver. <gülüyor> yapalım mı siz? Yani? Yapar yaparız. Ya. Yaparım ya. Yani. Tamam. Bir bir slash mode. Yaparım. Ne zaman? Olay maddeniz olay. Folk müzik. Ama ne folk müzik? Ah. İşte folk müzik. Ama, ama abi, genel bir folk. Genel? Bir yani folk bir şeydir yani nasıl söyleyeyim? Oranın kültürüne ait, o, okay. o coğrafi kesimin okay. kültürüne ait falan. Kültür yani yani müziği, müziği mi? Evet, ya. Evet, evet. Evet. evet Genel. Evet. Yani şöyle düşün müzik. Bu kadar evrenselleşmeden önce belli toplumların belli kesimlerin kendisine ait olan müzikleri konuşacağız. Onlar ne e mesela Mo. Moğol, bugün Moğolistan'da. Biz. Moğolistan'da evet. yapılan plan Tro Singing mesela. Bugün şeyde, şey Seychelles adalarının Tabii, çok, şey adalarının tabii çok az Astekler, mesela Uganda'ya gideceğiz. Uganda, Uganda güzel çözüm. Uganda zorlar ya. So abi, Seychelles şey. okay mi? Evet. Seychelles adaları okay. Yani. Tabii tabii o okay. Seychelles tamam. abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> müzik teknolojileri konferansı var tamam. Her yıl bir kere yapıyoruz. iki gün sürüyor. Yıldız teknikten bir tane adam var. Maral diye profesör tamam. Bu adam inanılmaz bir pianist. Ve aynı zamanda işte avantkart müzik yapıyor. Şey böyle hani Bülent Aral'den işte İlham Yemaloğlu'ndan falan eğitim almış bir adam. Öyleyle eski. O kadar iyi bir adam. Abi oturuyoruz muhabbet ediyoruz. Bir tane Afrika müziği açtı tamam mı? Hı. Adam kafiyonu <gülüyor> falan böyle tamam mı? Abi ağlayacağım çok <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Afrika müziği böyle üy eee dijeri öyle değil mi? Gülüşmeler. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Gülüşmeler. O şey değil mi? Aborjin değil miydi öyle? Ya öyle müzikler anladın mı? <gülüşmeler> ben de ondan var yalnız ha. Böyle kendinden geçen adam. Çünkü violent. <gülüşmeler> Böyle kendinden geçen adam tamam mı? Hissediyor bayağı galiba var şeyi diyorsun. Evet, tamam, okay, ya, evet. da yani. ya da kayat net deli herhalde. <gülüyor> deli Dili olduğuna yüksek bir ihtimal bence. O, o şeyler borular. Dijeriyo deniyor galiba onların. Hı -hı. Tam olarak bilmiyorum. Biz de iki tane var onlardan. İki tane mi? Bir, bir de iki tane. <gülüyor> Yetmedi suyu. iki İ, tane İ, aldım. Ve iki. ikisi de mi ha. Mi'den başka ses çıkmıyor. Niye? Çünkü öyle. <gülüyor> Bilmiyorum yani. <gülüyor> <Böyle> üflüyorsun tamam <gülüyor> diye Sadece mi çıkıyor. Tertemiz alet ama. Peki kazudan farkı ne? Kazudan üfledi miyiz? Hayır. Ama bunda şöyle bir üfleme tekniği var. Üflüyorsun böyle çok aptal bir ses çıkıyor tamam mı? böyle? <gülüyor> Ağzının kenarıyla <gülüyor> diye üflemen gerekiyor biraz. Fakat e, nefesin bitiyor bir yerde. tamam Haliyle çünkü. Haliyle, Haliyle yani. tabii yani çünkü. Sensin. Bunu şey yapmak için, sonsuza kadar böyle devri gahim için o sesi ağzından alıp, bu şey burnundan alıp ağzından veriyorsun. Yani sigaret içmen lazım bayağı. Aynen şey aynen. Için. Ben çok Bence iyi bir olguysa iş. Ben bayağı yapıyorum o yüzden. Ben beğendim bunu. Kariyerimi bunun üstüne kurabilirim mi ya şu an? Valla uygun oluyorum. Güzel güzel şey de böyle. Böyle. anladım. Tipte var biraz. Yakalarsın. Aslında şu çok değil olur. ama çok değil ya. Olur ha. Ya saçı öldür öldürür müymüşse böyle yani, öldürür değil mi? Mecis bu çocuğun saçını versen yani Aa, güzel ne kadar biliyor olacak Melis ya. Bir şey çıkarsın. Direkt <gülüyor> <gülüyor> ne anladı? biliyorsun. 8 lafans. He evet. Kıs Kısafın askerlerini gördünüz mü siz hiç? Ne kadar eski. Çok. Neyden yani kocaman. Yani. Böyle e, onlar falan. metal değil. Onlar böyle ince tahta tahta, tahta borular. Evet evet. Altında da şey var abi. Hani bizim zamanda işte dedelerimiz, ana böyle kabakları falan kurutup içinde mantar hmm. gibi kullanan hmm. şey işte, görmüşsünüz mü kalanları? kurmuş uzun kabak Aynen, böyle marakas evet. gibi sallıyorsun. Hı -hı. Onun böyle altı delinmiş halde böyle boylarına göre diziyorlar Ha delilik. Bu Nokia'nın şeyi, Nokia'nın değildi de Apple'ın falan müziği var ya iPhone'un müziği. Yani. Onunla çalınıyor. Mı? Hı -hı. Var mı? Çok var. iyi değil mi? Kısım böyle boş boş bir şey. bilgiler Allah, veriyorum ben İyi iş yani. Ben beğendim. Güzelmiş yani. Güzel ben bu... evet. Güzel bir anektopla devam ediyoruz. Ha. Susak değil mi onlar? Ah, işte bak. Ya. Abi macir, biliyor. Has macir biliyor. <gülüyor> biliyor <gülüyor> ya. Abi o zaman e, yavaştan biz kaçalım. Bayağıdır yayındayız. Kaç saat Bir 1 saat 46 dakika olmuş. Bak, ne kadar güzel. İyi kaçalım ya. 1 saat 46 dakikadır da buradasın abi. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. ]ler. Böyle 3 tane adam oturmuş yani <gülüyor> muhabbet ediyor. Evet. Çünkü neden Hiç... olmasın? Ama 3 tane şıkoleyiz vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Shots fired. Aynen. Haftaya ne yapıyoruz Ozan? Ozan Özen, ne? Ozan Ko Ozen sormuş. Haftaya, folk, haftaya müzik folk, yapacağız. folk müzik yapıyoruz ama her yerden Genel world wide. Aynen. Yani i̇nsan gün, kültürü hani. Aynen. aynen. Bir gün karabinlerdeyiz. Buk. Buk. Buk. Ya, Karabin. Karabin yok, karabinde hiçbir şey yok. Karayiplerdeyiz. Bu gece. <gülüyor> <gülüyor> Ozan Kaan. Heh, çok güzel. Hmm, i̇şte öyle. Her yerden folk müzik alacağız. İşte Beğendiğiniz ve... folk müzikleri yorumlara bırakıyoruz. Yavaştan bir fın böyle e gibi kapatalım. E-SMR -E Ben YouTube'u. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin birazcık böyle şey gelebilirsiniz ama birazdan son parçamızı çalacağız ve yayında veda edeceğiz. Parçamız Kayadan soluk. Muhteşem bir parça. Hepinize iyi geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.